Merhaba, Yeni Bir Söz programına daha hoş geldiniz. Bugün Sübel Kaye ile birlikteyiz. Kendisi zihinsel engelli çocuklara öğretmenlik yapıyor aslında. Ee, kendisine önce merhaba diyelim. Merhaba. Merhaba canım, merhaba. Ee, öncelikle Sübel abla, biz seni tanıyalım. Ben 2006 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Zihin Engelliler Zihin Öğretmenliği programından mezun oldum. Ee, 4 yıldır Antalya'nın Demre ilçesinde, normal okul üyesinde bulunan bir özel eğitim sınıfında öğretmenlik yapıyorum. Hı hı. Öğrencilerimin hepsi zihin engelli çocuklar. Peki e, Sibel abla zihin engelli çocukların eğitimi nasıl yapılıyor? Normal eğitimden çok farklı bir eğitimleri var aslında. E, doğru söylüyorsun. Hı hı. Amaçları nedir bu eğitim? Yani zihin engelli çocuklara ne katılmaya çalışılıyor? Yani doğru söylüyorsun. Normal eğitimden e, gerçek anlamda çok büyük farklılıklar var. Öncelikle zihin engellilerin eğitiminde e, bireysellik çok önemli. Hı hı. Normal sınıflarda hani bir, bir, bir müfredat vardır ve tüm çocuklara bu müfredat doğrultusunda eğitim verilir. Ama e, zihin engelli çocuklarda bireysellik ön plandadır ve e, çocuğun ihtiyaçları ön plandadır. Eğitim bu ihtiyaçlar doğrultusunda şekillenir. Eğitim yaparken hani sınıfta bulunan tüm çocuklar için değil de bir e, çocuk için, hani nasıl anlatayım tamam bir çocuğun bireysel ihtiyaçlarına göre amaçlar belirliyoruz. Hı hı. Bu doğrultuda yola devam ediyoruz. En başta da söylediğim gibi bireysellik ön planda. Bir çocuğun ihtiyacı olan hangi amaçlar varsa, neye ihtiyacı varsa, neyi öğrenmeye gereksinimi duyuyorsa biz ona göre öğretim yapıyoruz. Peki çocuğun neye ihtiyacı olduğunu nasıl hani anlıyorsunuz? En azından sanırım daha önce de seninle konuşmalarımıza baktığımızda düğme iliklemekten, ayakkabı bağlamaktan, evet, evet. kendi başına tuvalete hı hı. gitmeye kadar birçok şeyi öğretiyorsunuz. Hani, Hangi evet. sınırda olduğuna ya da neye ihtiyacı olduğuna nasıl karar veriyorsunuz? Şimdi şey hani yaşlarına göre çocukları ayırıyoruz. Yani belirli yaşta çocuğun edinmesi gereken normal çocuklara göre edinmesi gereken beceriler vardır. Ama bakıyoruz ki bir çocuk bunları edinmemiş. Ona göre amaçlar belirliyorsun. Yani diyelim ki hani bakıyoruz çocuğun en önce tuvalet becerilerini öğrenmesi gerekiyor. Ona göre amaçlar belirleyip ona göre öğretim yapıyorsun. Hani çocuğun bağımsız yaşamasını kolaylaştıracak şekilde amaçlar belirliyoruz zaten. Ee, yani hani bizim temel amacımız zihin gel çocukların bağımsız bir şekilde yaşamasını sağlamak. En temel amacımız. Peki başarıya ulaşıyor mu bu? Tabii ki ulaşıyor. Çünkü şey yani şöyle çok sistemli bir şekilde çalışılırsa kesinlikle ulaşıyor. Ama yani hani nasıl diyeyim önemsenmezse bugün çalışılıp yarın bırakılırsa çalışılması gereken saatlerde çalışılmazsa yani aşağı olmaz başarıya ulaşılmaz. Peki hani normal bir eğitim zorunlu 8 yıl. Hı -hı, 8 Hı -hı. Ve... Zihin engelli çocukların eğitiminde de belirli bir süre var mı yoksa mesela atıyorum bir yıl içinde gelmesi gereken düzeye geldi diyelim. Hı -hı. Eğitim orada bitiyor mu yoksa gerçekten e, işte 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl gibi bir süresi var mı eğitiminin? Şey aslında devlet okullarına hani normal çocuklar 8 yıl eğitime devam ediyorlar. Onlar gibi ben, e, şey zihin engelli çocuklar da 8 yıl bitmek zorundalar. Hani Hı -hı. devlet okullarına 8 yıl gitmek zorundalar. Ama şöyle bir durum var. Sekiz yılda zaten hani öğrenmesi gereken her şeyi çocuklar öğretemiyorsun. Hı hı. Bu yüzden eğitimleri hani okul dışında da zaten devam ediyor. Sürekli ömürleri boyunca yeni bir şeyler öğrenmek zorundalar. Hani normal çocuklar gibi doğal yollarla öğrenemiyorlar çoğu şeyi. Muhakkak hani belirli onları yönlendirmesi gerekiyor. Sistematik bir şekilde programlanıp eğitimler verilmesi gerekiyor. O yüzden hani ömürlerinin sonuna kadar eğitimlere devam ediyor diyebiliriz. Peki okul dışındaki bir eğitimden bahsettin. Birazcık ondan Hı -hı. bahsedebilir miyiz? Nasıl bir şey oluyor? Hani normal okulda e, senin verdiğin Hı -hı. eğitimin dışında ya da Hı -hı. sizin gibi öğretmenlerin verdiği eğitimin dışında e, Hı -hı. nerelerde eğitim görüyorlar ve öğrendikleri şeyler aslında sizin öğrettiğiniz şeylerle aynı mı? Aslında e, öğrettikleri şeyler aynı. Önce şöyle söyleyeyim. Bizim okulumuz yani devlet okullarından başka özel özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri var. hani e, Yine Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bu merkezler. Çocuklar oralara gidebiliyorlar. Oralarda yine, hani yine özel eğitim öğretmenleri var ya da hani bedansal engelli çocuklar için fizyoterapistler falan var. Yine bizim yani okulda çalıştığımız şeylerin birebir aynısı olmasa da çok benzer şeyler çalışıyorlar. Hani okuldan sonra oraya devam ediyorlar. Orada nasıl eğitim yaşı 18. Yani devlet okullarında 8 yıl, 13-14 yaşına gelebiliyorlar. Ama diğer de rehabilitasyon merkezlerinde de 18 yaşına falan gidebiliyorlar. Ve bunun ücretini de devlet karşılıyor ayrıca. Özel olmasına rağmen devlet destekliyor. Peki zihinsel engelli bir çocuğa sahip ailelerin bakış açısı nasıl çocuklarının eğitim almasına ya da okula gitmesine? Aslında şey hani, yakın zamana kadar yani yakın geçmişe kadar aileler zihin engelli çocuklarını hani okula göndermeyi bırak şöyle bile çıkarmıyorlar. Yani hani komşularının bile evde zihin engelli bir çocuğu olduğundan haberleri olmuyordu. Ama şimdi şey hani devletin özel eğitime önem vermesiyle ve de şey hani... Televizyonlarda falan da artık çok sık çıkıyor. Bir şekilde özel eğitimin önemi bahsedildikçe aileler de çocukların okula göndermeye başladılar. Hı hı. Destekliyorlar hani artık desteklemeye başladılar. Çünkü şeyin farkındaların. Yani Çocuklarının geleceği söz konusu, bunun farkındalar ve çocukları için bir şeyler yapmak istiyorlar. Ellerinden geleni de yapıyorlar yani benim ellerim en azından ellerinden geleni yapıyor. Peki senin hani sınıfında daha önce yalava çalıştın, şimdi demredesin. Sınıflarındaki hmm. öğrencilerinde içine kapanık çocuklar var mı? Hani e, öğretmeye çalıştığın şeylere tepki vermeyen ya da e, hani iletişime geçemediğin çocuklar. Bunlarla nasıl iletişime geçiyorsunuz? Var canım yani şimdi şey şu an çalıştığım sınıfta yok ama daha önce hani seninle dediğim gibi Yalova'da çalışmıştım kısa bir süre. Orada ağır düzeyde olan çocuklar vardı. Hani gerçekten hiçbir şeye tepki vermeyen çocuklar. Ee, Hiçbir şey gerçekten sesse, nesneye, hiçbir gönlüye tepki vermeyen çocuklar vardı. Onlarla çalışması zaten çok zor. Hani ve ilerlemeler o kadar yavaş oluyor ki bunu fark etmek bile çok zor oluyor. Yani şöyle bir şey düşün: Hani elleriyle topu bile tutamayan çocuklar var. Düşünün görsel algı hani hiç yok, el tutma becerisi hiç yok. Bu çocuklar bir şeyler tutma çalışıyorsun. 40 dakika boyunca yani bir ders süresince sadece top tutma çalışıyorsun. Ve e, çocuk topu bir yıl sonra tutabiliyor. Yani o kadar yavaş ilerlesin ki muhakkak yani ağırlık düzeyine göre yani çocuğun zihin engellilikten etkilenmiş olma düzeyine göre tepkileri de değişiyor. Peki aslında tam burada hani bir şey geldi aklıma. Yalova'da sanırım bir yıl kadar kaldın ve daha sonra Demre'ye gittin. Evet. Öğrenciler öğretmen değişimi olduğu zaman Hı -hı. E, öğrendiklerini unutabiliyorlar mı? Ya da hani sırf yeni gelen öğretmeni tanımadıkları için... Bir duraklama olabiliyor mu eğitimlerinde? Aslında ben hani geldiğimde gerçekten çok büyük farklılıklar vardı. hani Öğretmenin hani nasıl diyeyim davranışları bile çok farklı. Çok iletişime geçiş biçimleri çok farklı çocuklarla. Biz çok bocaladık yani. Hem ben çok bocaladım hem de çocuklar çok bocaladılar. Ve şey oldu böyle bir dizantsizlik oldu sınıfta. Bir, bir iki ay falan böyle bir toparlanma dönemi oldu. Zor oldu gerçekten yani onlar da çok zorlandılar hı hı. şey olmadı hani öğrendiklerini unutma gibi bir şey olmadı ama hani böyle herkesin bir ders anlatış tarzı ya da işte iletişime geçiş tarzı vardır hı hı. bu tarzda alışma boyutunda biraz zorluk çektik biz ama şimdi çok iyi anlaşıyoruz çocuklarımı şey düşün yani hani sözel olarak anlaşmayı çok güzel yapıyoruz onun dışında artık çocuklar benim bakışlarımdan ne demek istediğimi ne yaptırmak istediğimi çok iyi anlıyorlar. Hani böyle bir şey yapmamaları gerektiği zaman bir bakışım bile onları durdurmak için yetiyor. Ee, peki sınıfta kaç öğrenci var ve aslında sınıfın materyalleri farklı olması gerekiyor normal bir ilk öğretim sınıfından. Gerekli, hı hı, yani gerekliliklerden dolayı. Bu materyaller hı hı. yeterli mi? Ve aslında hı hı. devletin hı. yeterli ödenek ayırdığı söylenilebilinir mi yoksa gerçekten ihtiyaçlar büyük mü? Normalde hani devlet okullarındaki özel eğitim sınıflarında en fazla 10 tane öğrenci olabiliyor. Benim 5 tane öğrencim var bu sene. Aslında kayıtlı 7 tane öğrencim var ama 2 tane daha hala tanışamadık. Yani iletişim kopukluğu oldu galiba. Şu an 5 tane öğrencim var. Ama şey var hani malzeme bakımından ben büyük sıkıntılar yaşıyorum. Şöyle açıklayayım. Eğitim uygulama ve iş okulları var. Yani hani... Sadece bütün öğrencilerin zihin engelli olduğu okullar var. Bunlar da genelde şehir, şehir merkezlerinde oluyor. Bu okullarda malzeme açısından bir sıkıntı yok. Çünkü şey hani, devlet gerçekten yeterli bir şekilde o okullara malzeme ödenek bir şeyler gönderiyor. Ama benim bir şanssızlığım var. Ben çok küçük bir ilçede hani şey yapıyorum, yaşıyorum. Hı hı. Okula devam, yani çocuklara eğitim veriyorum. Bu yüzden benim sınıfımda yeterli malzeme ve devlet desteği yok. Benim en büyük şanssızlığım bu. Demre'de, yani Demre çok küçük bir ilçe ve şey, yani tek sınıf benim. Yani <gülüyor> özel eğitim sınıfı olarak demedeki tek sınıf benim ve tek özel eğitim öğretmenim de benim. Başka bir özel eğitim sınıfı yok, benden başka bir özel eğitimci yok. Duyum böyle olunca, hani bir de devlet işlerinde çok fazla prosedür var ya, <gülüyor> yani iletişimle geçmek çok zor oluyor yani devlet büyükleriyle değil. <gülüyor> o yüzden şey oluyor, benim elim kolum bağlı kalıyor. Böyle olunca da işte kendi imkanlarımdan ve velilerimden gelen destekle, bir şekilde bu malzeme sıkıntısını falan çözmeye çalışıyoruz. Peki aslında karma eğitimden hani birazcık bahsedelim. Normal bir devlet hı hı. okulu içinde normal öğrencilerle birlikte normal öğrencilerin okuduğu sınıfta sınıflarla hı hı. birlikte bir de ayrı özel eğitim sınıfı var. Hı hı, doğru söylüyorsun. Hı hı. E, peki bir sorun oluyor mu hani zihinsel engelli öğrenciler açısından ya da normal öğrenciler açısından? Aslında şey hani e, böyle bir durum normalde hani böyle bir durum benim çocuklarım açısından sorun olması gerekiyor. Yani şöyle ben buraya Zemre'ye özel eğitim sınıfına tayinimi çıktığını öğrendiğim zaman koptum. Dedim ki şey olacak şimdi gideceğim normal çocuklar benim çocuklarıma dalga geçecekler, duşlayacaklar, horla, horlayıp itip kalkacaklar hı hı. diye düşünmüştüm. Yani böyle bir şey hayal etmiştim. Ama şey yani bizim okulumuzda böyle bir şey hiç yok. Hı hı. Tam tersi. Aksine yani şey hani normal çocuklar benim çocuklarıma o kadar iyi davranıyorlar ki her konuda yardımcı olmaya çalışıyorlar. Teneffisle ilgileniyorlar, yiyeceklerini paylaşıyorlar. Hep birlikte oyun oynuyorlar. Bu konuda hem çocuklarım hem ben çok şanslıyım Deniz. Hı hı. Çünkü hani özel eğitim sınıflarında çocuklar genellikle dışlanıyor. Onların hani farklı oldukları her zaman diğer çocuklar tarafından hissettiriliyor. Ama bizim okulumuzda bunun tam durum var. Bu yüzden hani okula çok huzurluyuz, çok mutluyuz. Peki Yalova'dayken nasıldı? Yalnız olan şeydi, e, orası rehabilitasyon merkeziydi, hı hı. tek bir binaydı ve şeydi hani gelen çocukların hepsi engelliydi ve e, biraz saat durdukları için çok fazla iletişime geçmiyorlardı. Şöyle hani servis getiriyordu, ders saatine getiriyordu, 45 dakika bizden soruyordu, bu çocukla servis tekrar evine götürüyordu. Böyle bir iletişim hı hı. olmuyordu, çocuklar hı hı. sadece bizimle iletişime geçiyorlardı. O yüzden hani, arkadaş olarak bir iletişime girmiyordular. Şimdi kısa bir ara verelim ardından biz tekrar burada olacağız şarkımızı dinleyelim. Ardından Sibel Dikkaya ile konuşmamıza devam edeceğiz. Şarkı today The things you wanted I bought them for you Graceless lady You know how I am You know? I can't let you Slide through my hands Cause why Bir A sin and a lie I got my freedom But I don't have much time Faith has been broken Tears must be cried. Do some living. Şarkımızı dinledik ve Sibel Dikkaya ile tekrardan birlikteyiz. Ee, aslında hani programın çok başında sormam gereken şeyi sohbet böyle çok güzel gittiği için programın sonuna doğru soruyorum. Ee, karma eğitim ne zamandır yapılıyor ve e, birçok bir okulda hani aslında var fakat e, ülkemizin diğer şehirlerinde de böyle bir eğitime geçilebilir mi? Aslında özel eğitim sınıfı çok uzun zamandır var. Şimdi hani ben okula giderken ilk okula giderken çok yetiyorum. Okulumuzda bir özel eğitim sınıfı vardı ama hani şey... Ondan sonraki dönemlerde özel eğitimle ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum. Ama yani son zamanlarda biraz önce de söylemiştik artık şey olduğunu, hani devletimle biraz da isteğiyle özel eğitimin hani, önü açıldı. Aileler biraz daha bilinçlenmeye başladılar. Hı -hı. Özel eğitime önem biraz daha arttı. Böyle olunca yani özel eğitime, özel eğitimle ilgili okullar arttı. İşte özel eğitim sınıfları arttı okul dünyalarında. Hani e, ben şimdi özel eğitim sınıfında öğretmenlik yapıyorum. Ama ben bu küçük bir ilçede olduğum için özel eğitim sınıfındayım. Ama normalde hani büyük ülkelerde ve şehir merkezlerinde, ıı, nasıl için eğitim uygulama okulları ve iş okulları var. Hı hı. Bu okullarda hani öğrenciler hepsi düğün engelli. Normal hani gruplarına göre ya da işte zeka seviyelerine göre sınıflara ayrılıyorlar. O şekilde eğitimlerine devam ediyorlar. Ve hani ıı, ülkemizin aslında bütün şehirlerinde var. Hı hı. Bir problem olacak hiçbir durum yok. Hani doğusunda batısında, güney kuzeyindeki bütün şeyin merkezlerinde eğitim hizmet ve iş okulları var. Hani burada biraz da şey oluyor. Aile eğer gerçekten hani zihin engelli ya da böyle bir eğitime ihtiyacı olan bir çocuğu varsa ailenin bir şeyler yapması gerekiyor. İster şey yapabilir hani. Rahatler merkezlerine başvurarak e, çocuklarını okula kaydettirebilirler. Çünkü rahatler merkezlerinde okullara kaydettirebilecek şeyler veriyor. Raporlar veriyor çocuklar için. Bu şekilde hani çocukların eğitimlerini e, almaları için kolaylık sağlamış olurlar çocuklarının. Peki aslında sormam gereken hani aklımda olan bir soru da sen böylelikle cevap verdin. Aileler ne yapabilir diye soracaktım. <gülüyor> ee, peki aslında maddi imkanların çok fazla yeterli olmadığından bahsettin. Ve Hı -hı. E, yapmak isteyip de yapamadığın şeyler var mı? Ya da seninle birlikte diğer özel eğitim sınıfı öğretmenliğinin çocuklar için, okul için Hı -hı. hani hayaliniz olan ve aslında gerçekten yapılması gereken fakat yapamadığınız şeyler oldu mu? Aslında hani maddi olarak sıkıntı yaşayan tarz yani hani vardır muhakkak Türkiye'de ama Hı -hı. ben hani biraz daha özelim çünkü biraz önce de söylemiştim. Hani ZM'de ben tekiyim. Tek özel eğitim öğretim, tek özel eğitim sınıfıyım. Böyle olunca hani baştaki yani ZM'de hani biraz daha şey oluyor. Bir prosedür vardır. O prosedürü hani aşmak biraz problemdir. O yüzden ben maddi açıdan burada sıkıntılar yaşıyorum. Yoksa hani başka üniversiteden arkadaşlarımla görüşüyorum. Onların içlerinde bir maddi problem yok. Hı -hı. Şöyle devam edelim. Ee, hani benim için için bir şey yapmak de yapamadığım bir şey yok aslında. Hani normal okul bünyesinde bilsinim ben. Hep söyleniyordu. Ee, normal okul bünyesinde benim için özel aslında. Hani ben ne yapmak istiyorsam yapabiliyorum. Okul yönetimim beni zaten çok destekliyor, Müdürümüz, bir müdür yardımcımız, salıçım var. O yüzden hani ben okul içerisinde ya da okul, ilçe içerisinde ne yapmak istiyorsam yapabiliyorum. Hatta i̇şte gezi yapmak istiyorsak gezi, gezi yapabiliyoruz. Sergi yapmak istiyorsak bunu yapabiliyoruz. Ama şöyle bir problem var, ee, hani daha fazla materyalim olsun isterdim ben. Çünkü materyal açısından gerçekten büyük sıkıntılar yaşıyor. Çünkü destek alamadığım için bütün her şeyi ben kendim yapmak zorunda kılıyorum. Hani Kendim, elverdiğim e, şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hı hı. Ve e, şöyle bir problem daha var, sınıfım çok küçük benim. Daha büyük ve ferah bir sınıfım olsun isterdim. Yani i̇nşallah bunlar bir şekilde halledilir yapınca zamanda Peki e, Sibel abla programımızın sonuna geldik. Ve son olarak hı hı. söylemek istediğim bir şeyler var mı? Şimdi şöyle bir problem var. Ee, aslında şey herkes zihin engelleri öğretmenliği programında. Yani üniversiteye hazırlanan öğrencilere sosyal olarak istiyorum ben. Ee, şey bular zihin engelleri öğretmenliği denildi zaman, böyle herkes biliyordu bunu gibi gidiyor, korkuyor. Hani yapılamayacak bir şeymiş gibi düşünüyor. Aslında böyle bir şey değil. Hani devlet gerçekten destekliyor. Aileler e, problemli olmadığı sürece gerçekten hep yanımızda duruyorlar. Ben hani şey diye düşünüyorum. Üniversitede gerçekten seçilebilecek bir bölüm ve hani ataması çok kolay bir bölüm. Eee hani gerçekten sevinirim. Şimdi <gülüyor> şey olacak. Türkiye'de özel eğitim öğretmenliği açısından çok büyük bir eksiklik var. Şimdi hani, e, işin ehli olmayan insanlar yapmaya başladı artık bu mesleği. O yüzden bu konuda çok büyük sıkıntılar var. Bunu açmamız gerekiyor. Üniversitelerin öğrencilerden destek bekliyorum. Peki Sibel abla çok teşekkür ederiz programımıza konuk olduğun için. Bence gerçekten çok güzel bir programdı. Ee, sevgili seyirciler bugün Sibel Dikkaya ile zihinsel engelli çocuklar ve onların eğitimi üzerine konuştuk. Haftaya biz tekrar burada olacağız. Sizinle de tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.